Bölüm 253 Veliler ve Kerametleri Allah'ın gerçek mümin kullarına ikramlarından örnekler Unutmayın ki Allah'a dost ve yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur. Onlar acı ve üzüntü de çekmeyeceklerdir. Onlar İman edip ve Allah'tan korkup sakınanlardır. Onlar için hem bu dünya hayatında hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın vaadinde asla değişme yoktur. O verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte büyük kurtuluş ve mutlulukta budur. 10 Yunus 62 64. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki, üzerine olgun, taze hurmalar dökülsün ve sonra da ye iç. Doğacak olan bu çocuktan dolayı da gözün aydın olsun. Ve insanlardan birini görürsen, ona de ki, ben o sınırsız rahmet sahibi için, bir süre konuşmaktan kaçınmaya söz verdim. Bu yüzden, bugün insanlardan hiçbir kimseyle konuşmayacağım. 19- Meryem 25- 26 Zekeriya, ne zaman onu mabette ziyaret ettiyse, yanında yiyecekler görür ve sorardı. Ey Meryem! Bunlar sana nereden geliyor? Meryem bunlar Allah'tandır. Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar diye cevap verdi. 3 Ali İmran 37. Madem onlardan ayrıldınız ve Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, sığının mağaraya da Rabbiniz rahmetiyle bir genişlik versin ve İşinizde de size kolaylık sebepleri hazırlasın. Ve yıllarca güneşin doğarken onların mağarasını sağ taraftan yalayıp geçtiğini, batarken de onlara dokunmadan sol yandan geçip gittiğini ve onların mağaranın genişçe bir bölümünde bulunduklarını görürdün. İşte bu, Allah'ın ayetlerinden kerametlerinden biriydi. 18 Kehf 16 17 Hadis 1504 Ebu Muhammed Abdurrahman İbn Ebubekir Es-Sıddık Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine mescidinde barınan insanlar suffe ehli fakir kimselerdi. Bir seferinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki kişilik yemeği olan bu insanlardan bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeği olan da bir beşincisini, hatta altıncı kimseyi yemeğe götürsün, buyurdu veya buna benzer bir söz söyledi. İbnu Bekir Suffe ehlinden üç kişiyi davet etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, on kişiyi alıp evine götürdü. Ebu Bekir, misafirlerini evinde bırakarak, Rasulullah'ın evine gidip, yanında akşam yemeğini yedi. Sonra, yatsı namazını kılıncaya kadar, Rasulullah'ın yanında kaldı. Yatsıyı kıldıktan sonra, tekrar, Rasulullah'ın evine gitti. Gece hayli ilerledikten sonra eve geldi. Hanımı Ebu Bekre seni misafirlerin yanında bulunmaktan alıkoyan neydi diye sordu. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun onlara akşam yemeğini hala takdim etmedin mi diye çıkışıp hanımına sordu. O da sen gelmedikçe yemek yemeyeceklerini söylediler. Yemek çıkardık, kabul etmediler, dedi. Hanımı ona, seni misafirlerinin yanında bulunmaktan alıkoyan nedir, diye sordu. Abdurrahman bin Ebi Bekr, radıyallahu anhum'a der ki, Ben savuşup saklandım. O, bana, Beheynâkesherif, diye hitap etti sövüp saydı sonra hiddetle, içinize sinmez olsun yiyiniz. ben bu yemekten vallahi yemeyeceğim dedi hadisi rivayet eden hazret Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman diyor ki ben ortalıktan savuşup saklandım babam bana hiddet ve şiddetle behey anlayışsız adam diye sövüp saydı ve içinize sinmesin yiyin Vallahi ben bu yemekten yemeyeceğim, dedi. Abdurrahman der ki, Allah'a yemin ederim ki, bizim her el uzattığımız lokmanın altından, yemek daha da artıyordu. Nihayet, misafirler doydular. Yemekte, ilk getirildiğinden daha fazla olarak ortada duruyordu. Ebubekir Bekir yemeğe baktı. Olduğu gibi duruyordu. Hanımına hitâben, Ey beni firasın kız kardeşi! Bu ne hal? dedi. Hanımı da, Gözümün nuruna yemin ederim ki, Yemek şimdi öncekinden Üç misli fazladır, dedi. Bunun üzerine Ebû Bekir, O yemekten yedi Ve ettiği yemini kast ederek, O olan şey şeytandandı. O yemekten bir lokma aldıktan sonra, Geri kalanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Yemek, orada sabaha kadar durdu. Bizimle bir topluluk arasında sözleşmemiz vardı. Sözleşmenin süresi bittiği için, o topluluk, Medine'ye gelmişlerdi. İçlerinden sözcü olarak, on iki kişi ayırdık. Her biriyle beraber, kaç kişinin bulunduğunu Allah bilir. İşte onların hepsi de, o yemekten yediler. Buhari'nin diğer bir rivayetinde de şöyle denilmiştir. Misafirlerin kendisi gelmedikçe, yemek yemek istemediklerini öğrenen Ebu Bekir de, o yemekten yemeyeceğine yemin etti. Hanımı da, o yemeyince yemeyeceğine yemin etti. Misafir ve misafirler de, zaten sofraya oturmayacaklarına yemin etmişlerdi. Bunun üzerine Ebu Bekir, Başlangıçta yaptığım yemin şeytandandır. Haydi buyurun yemeğe dedi. Kendisi de misafirler de yediler. Her el uzattıkları lokmanın altından yemek çoğalıyordu. Bunun üzerine Ebubekir hanımına Ey Beni firasın kardeşi bu ne hal dedi. O da gözümün nuruna yemin ederim ki şu anda yemek ilk halinden daha fazladır dedi. Oradakiler yediler kalan yemeği Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Hadisi rivayet eden Abdurrahman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu yemekten yediğini haber verdi. Buhari'nin değişik bir rivayetinde şöyle anlatılmaktadır. Ebubekir oğlu Abdurrahman'a ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gideceğim. Ben gelinceye kadar, misafirlerin hizmetinde bulun ve yemeklerini yedirmiş ol, diye tembihde bulundu. Abdurrahman, misafirlere yemeği getirip, buyurunuz deyince, onlar, bu evin sahibi nerede? dediler. Abdurrahman da, siz buyurun yiyin, dedi. Onlar da, ''Ev sahibi gelinceye kadar biz yemeyiz.'' dediler. Abdurrahman, ''Yemeğinizi lütfen yiyiniz. Eğer babam geldiğinde, sizler yemek yememiş olursanız, bana darılır, kızabilir.'' diye ısrar ettiyse de, misafirleri yemek yemekten çekindiler. Babam geldiğinde, bana fena halde çıkışacağını bildiğim için, o gelince hemen savuşup bir yere gizlendim. Babam gelir gelmez, misafirlere ne yaptınız diye sordu. Durumu haber verdiler. Bunun üzerine, Abdurrahman diye bana seslendi. Cevap vermedim. Sonra tekrar, Abdurrahman diye bağırdı. Ben yine ses vermedim. Bu sefer, be hey anlayışsız adam, sesimi duyuyorsan Allah aşkına gel, dedi. Ben de yanına gelip, benim kusurum yok. İstersen misafirlere sor dedim. Misafirler de, Abdurrahman doğru söylüyor. Bize yemek getirdi. Ama biz yemedik, dediler. Bunun üzerine, Demek beni beklediniz. Vallahi ben de bu gece bu yemeği yemeyeceğim işte, dedi. Onlar da, Allah'a yemin ederiz ki, Sen yemezsen, biz de yemeyiz, dediler. Ebubekir, Bekir, Allah iyiliğinizi versin. Size ne oluyor ki hazırlanan yemeği kabul edip yemiyorsunuz? Haydi buyurun yemeğe dedi. Babam besmele çekerek yemeğe yöneldi. Kızgınlığımdan dolayı başta ettiğim yemin şeytandandır deyip yemeği yedi. Misafirler de yediler. Hadis 505. Ebu Hüreyre'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önce yaşamış ümmetler içinde, kendilerine Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. Şayet ümmetimin içinde de onlardan biri varsa, hiç şüphesiz o, Ömer İbni Hattab'dır. Hadis 1506 Cabir İbn Semurete Allah onlardan razı olsun demiştir ki Küfeliler halife Hazreti Ömer'e Sa'ad İbn Ebî Vakkas'ı şikayet ettiler de Ömer Sa'ad'ı valilikten azledip Ammar İbn Yasiri Küfe'ye ya vali tayin etti. Küfeliler Sa'ad hakkındaki şikayetlerini o kadar ileri götürüp Namaz kılmasını bile bilmiyor demeye kadar ithamda bulunmuşlardı. Ömer, adam gönderip, Sa'd'ı Medine'ye getirtti. Ve, Ey Ebu İshak! Bu adamlar, Senin namaz kıldırmayı bile bilmediğini iddia ediyorlar, dedi. Bunun üzerine, Sa'd İbni Ebi Vakkas, Allah'a yemin ederim ki, Ben onlara, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve Sellemin "Namazı gibi, namaz kıldırdım ve ondan hiçbir şeyi noksan yapmadım. Yatsı namazını kıldırırken, ilk iki rekatta ayakta çok durur, son iki rekatı da hafif tutarım!" dedi. Ömer, Zaten senden beklediğimizde idi, dedikten sonra, meseleyi tahkik için birkaç kişiyle birlikte, sağğdı küfeye gönderdi. Görevlik kişi veya kişiler, küfelilerden sağadın durumunu soruşturdu. Bütün mescitlere gidip, oraların cemaatlerinden sağadın halini sordu. Onlar da Saad hakkında hep övgü dolu sözler söylediler. En sonunda Absoulları mescidine gitti ve herkesi, Sa'at hakkında bildiklerini söylemeye davet etti. Onlar arasından Ebu Saade diye anılan Üsame İbni Katade kalktı ve şöyle dedi: Madem bize Allah adını verdin, söyleyelim. Sa'at askeri birliklerle birlikte harbe gitmez, mal taksiminde eşitlik gözetmez ve adaletle hükmetmez. dedi. Bunun üzerine saat şöyle dedi. Madem ki böyle söyledin, ben de senin hakkında üç dua edeceğim. Dinle. Allah'ım, senin bu kulun, bu söylediklerinde yalancı ise ve söylediklerini gösteriş ve şöhret için söylüyorsa, onun ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve fitnelere uğrat, dedi. Sonraları o adama halinden sorulduğunda kocamış fitneye uğramış zavallı bir ihtiyarım ben sadın bedduasına uğradım diye cevap verirdi. Hadisi Cabir'den rivayet eden Abdülmelik İbni Ümeyr der ki daha sonraları o ihtiyarı ben de gördüm. Yaşlılıktan dolayı kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde yolda rast geldiği kızlara sataşır ve onları çimdiklerdi. Hadis 1507 Urve İbni Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva bint evs, kendi arazisinden bir parçayı gasp ettiği iddiasıyla, Said İbni Zeyd, İbni Amir, İbni Nüfeyli, Allah ondan razı olsun, Medine valisi, Mervan il hakeme şikayet etti. Bu şikayet üzerine sahip ben bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, söylediklerini dinledikten sonra onun hakkını üzerime geçirir miyim hiç dedi. Mervan Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemden ne duydun diye sorunca o da... Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim haksız olarak başka birinin toprağından bir karış zorla yani zulümle alırsa, o yerin yedi katı, o kişinin boynuna halka gibi geçirilir buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Mervan Said'e hitaben, artık senden, Bundan başka bir delil istemiyorum dedi. İş bu noktaya gelince Sait "Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise sen onun gözünü kör et ve kendisini de o arsasında öldür." diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "O kadın ölmezden önce gözleri kör oldu ve bir gün o dava konusu araziyi gezinirken bir çukura düşüp öldü. Buhari Bedül Halk 2. Müslim Musâkat 139. Müslim'den Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayet şöyledir. Hadisi rivayet eden Urve kadının kör olduğunu ve duvarlara tutunarak Said'in bana ettiği bedduası kabul oldu dediğini Saidle çekişip dava konusu olan evin kuyusuyla uğraşırken içine düşüp öldüğünü ve o evin ona mezar olduğunu gördüğünü söyler. Hadis 1508. Cabir İbni Abdullah Allah onlardan razı olsun şöyle dedi. Uhud Savaşı hazırlığında geceliğin Babam beni çağırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağımı zannediyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç Benim geride bırakacağım en değerli kimsem sensin. Boşlarım var. Onları öde. Kardeşlerine daima iyi davran. Dedi. Sabahleyin babam İlk şehit düşen kimse oldu. Başka bir şehitle birlikte onu bir kabre defnettim. Sonra bir başka şehitle onu aynı kabirde bırakmayı içime sindiremedim. Onu 6 ay sonra mezarından çıkarttım. Kulağının bir kısmı hariç bütün vücudu kendisini kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu yalnız başına bir kabre koydum. Hadis 1509. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi, karanlık bir gecede, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktılar. Önlerinde meş'ale gibi iki ışık meydana geldi. Birbirlerinden ayrılıp, evlerine varıncaya kadar da bu ışık, onların yollarını aydınlatıyordu. Başka bir rivayette, bu iki sahabeden birisi, Useyd bin Hudeyr, diğeri ise, Ubad bin Bişr, Allah onlardan razı olsun, olduğudur. Hadis 1510 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Uhud savaşından sonra, Adal ve Kare kabileleri, Peygamberimize adamlar gönderip, İslam'ı kabul ettiklerini ve İslam mürşitlerine ihtiyaçları bulunduğunu bildirmeleri üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara on kişi gönderip, başlarına da Asım İbni Sabit'i komutan tayin etti. Bunlar, Usfan ile Mekke arasında bulunan Hudat, denilen yere ulaştıklarında, bunların hareketi, müşrikler tarafından Huzeyl kabilesinin bir kolu olan, Lihyan oğulları kabilesine haber verilmişti. Lihyan oğulları, yüze yakın okçudan oluşan bir grupla, onları takibe aldılar. Asım ve on arkadaşı, takibe alındıklarını fark edince, kendilerini savunabilecekleri yüksekçe bir yere sığındılar ama düşmanlar onları çepeçevre kuşatmışlardı ve inin aşağı elinizdeki silahları bırakıp teslim olun hiçbirinizi öldürmeyeceğiz söz veriyoruz dediler bunun üzerine asım arkadaşlar ben bir kâfirin sözüne güvenerek aşağı inmem dedi Allah'ım durumumuzu peygambere bildir diye dua etti bunun üzerine düşmanlar, Asım'ı ve beraberindeki altı kişiyi oklarıyla şehid ettiler. Bunlardan Hubeyb, Zeyd İbni Desine ve Abdullah İbni Tarık, verilen söze güvenerek teslim oldular. Müşrikler de bu üç kişiyi ellerine geçirince, yay telleriyle ellerini bağlamaya kalkışınca, Abdullah İbni Tarık, bu bize yapılan, ilk kalleştiktir. Size asla teslim olmayacağım. Bu şehitler buna güzel örnektir diye direndi. Onu zorla sürükleyip götürmek istedilerse de, şiddetle karşı koyduğu için, onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd ibn Desine'yi götürüp, Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'de sattılar. Bedir Savaşı'nda Hubeyb tarafından, babası öldürülmüş olan, Haris ibn Amir ibn Naufal ibn Abd-Menafe'nin oğulları Hubeybe'yi satın aldılar. Kendisini öldürmeye karar verdikleri güne kadar onların elinde esir olarak kaldı. Bu esirlik günlerinde Hubeybe kasık tıraşı olmak için Haris'in kızlarından birinden emanet bir ustura istedi. O da verdi. Bir ara annesinin gafletinden yararlanan küçük çocuk Hubeyb'in yanına sokuldu. Hubeyb'in elinde ustura olduğu halde çocuğu dizine oturttuğunu görünce, kadın son derece telaşlanıp korkmuştu. Kadının telaş ve korkusunu sezen Hubeyb, ona, ''Çocuğunu öldüreceğimden mi endişeleniyorsun, korkma, ben bunu yapmam.'' dedi. Kadın şöyle anlatıyor, ''Allah'a andolsun ki, hayatımda, Hubeyb'ten daha iyi bir esir görmedim. Vallahi ben onu, zincire bağlı olduğu ve Mekke'de hiçbir meyvenin bulunmadığı bir zamanda, salkımla üzüm yerken gördüm. Bu, Allah tarafından Hubeyb'e verilen bir rızıktı. Harisin oğulları, onu öldürmek için, Harem bölgesinin dışına, Hıl denilen ten'ime çıkardıklarında, Hubeyb, onlara, ''Müsaade edin de iki rekat namaz kılayım.'' dedi. Bıraktılar. Hubeyp iki rekat namaz kıldı ve sonra, ''Allah'a yemin ederim ki, ölümden korktuğumu zannetmeyeceğinizi bilsem, bu namazı daha da uzatırdım.'' dedi ve, ''Allah'ım, bunların hepsini say. Her birini tek tek perişan et. Canlarını al.'' ''Hiçbirini sağ bırakma'' diye dua edip şu beyitleri okudu. Müslüman olarak öldürüldükten sonra, ''Nasıl ölürsem öleyim, asla derdetmem. etmem. Bu ölüm, onun zatının rızası yolundadır. Dilerse o, parçalanmış vücudumun uzuvlarının eklemleri üzerine bereket verir.'' parçalanmış vücudumun uzuvların eklemleri üzerine bereket verir. Böylece Hubeyp, idam edilecek her Müslüman için iki rekat namaz kılma adetini ilk başlatan kimse oldu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Düşman tarafından kuşatıldıkları an, bu on kişinin başına gelenleri, vahye ilahi ile, Ashab haber vermişti. Asım İbn Sabit'in şehit olduğunu haber alan Kureyş'in ileri gelenleri Bedir Savaşı'nda kendilerinden Ukbe İbn Ebi Muahit'i öldürmüş olması hasebiyle vücudundan onu tanıtıcı bir parça kesip getirsinler diye adam göndermişlerdi. Bunun üzerine Allah Asım'ı korumak için bir arı sürüsü gönderdi. Bu arılar, gönderilen adamları, cesede yaklaştırmadılar. Bu yüzden cesetten bir parça kesemediler. Hadis 1511 i̇bn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Babam Ömer, Allah ondan razı olsun, bir şey hakkında, ben şöyle düşünüyorum dedi mi, o şey gerçekten, onun düşündüğü gibi gerçekleşirdi.